Ağzıb Allah’ı, min Şeytanı Rjeem. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. İna alhamdulillah, mahmudu ve nesteayinu ve nestağfiru. Ve nesazb Allah’ı, min min siyat egmalına. Men yehdi Allah, fala muzllala. Vmen yudli, ve şahid olma, İlahı, İlla Allah, Wahdoh, La Şerikala. Ve şahid olun, Muhammede, Abdoh, V kardeşlerim. Bu haftaki sohbetimiz inşallah teala, Ölüm gerçeği ve onu hatırlamanın Önemi üzerine olacaktır Neden böyle bir konu? Muhterem kardeşlerim Dünyaya dalıp ölümden gafil olmamız Ölümü çokça hatırlamak Ayrı zamanda ölümü çokça hatırlamak Bizleri Ahiret hazırlığına sevk edecektir Diğer bir sebep Ölüm Olayı bizlere Hesap gününü hatırlatacak Ve günahları terk etmemize Vesile olacak İşte bu ve buna benzer Sebepler Böyle bir konuyu ele almamıza bizi almamızı bizi sevk etti inşallah Teala bu ders hem kendim hem de sizler için faydalı olacağını umut ediyorum derse girmeden önce asıl dersin detaylarına inmeden önce ölüm gerçeği üzerine duralım Ölüm nedir? Ölüm dünya hayatından ahiret hayatına intikal etmektir muhterem kardeşlerim. Ölüm dünya hayatından ahiret hayatına intikal etmektir. İster Kur'an-ı Kerim'de ve isterse hadislerde ölüm gerçeğini hatırlatan birçok naslar gelmiş. Ve günlük müşahede ettiğimiz ölüm olayları dairce bizim için e, açıkça birer delil hem e, nas hem de müşahede olarak önümüze gelmektedir. Önce ayeti kerimeleri görelim. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Estaide Nisa suresinin 87. ayet-i kerimesinde şöyle buyurur: Estaide kullu nefsin zaiqatul mautu thumma ileyna bu Ankebut suresi 57'de Cenab-ı Hak bakınız kullu nefsin zaiqatul mautu thumma ileyna turcaun. Her nefis ölümü tatacaktır ve ondan sonra bize döndüreceksiniz diyor Cenab-ı Hak. Döneceğiniz yer biz olacağız. Her nefis ölümü tatacaktır. ثُمَّ اِلَيْنَا turcaun Ondan sonra bize döndürüleceksiniz. Başka bir ayet-i Nisa suresi 87'de اَيْنَ <gülüyor> مَا yudrikumul mevtu velevkuntum fi burûci muşeyyede nerede olursanız olunuz ki muhkem kaleler içerisinde olsanız bile ölüm size ulaşacaktır nereye giderseniz gidin etrafınızı kalerle sarın ölümden kaçamazsınız Ahzab suresinde ise Cenab-ı Hak kul len yenfeukum firar ay rasulum de onlara len firar sizin ölümden kaçınışınız size fayda vermeyecek in ferartum mine'l meuti ev el katli ölümden ve ut kaçınıyorsanız ve iden la tumettu'una illa qalila öyleyse siz bu dünyada kalacağınız zaman ve eğleneceğiniz zaman çok azdır Araf suresinin 34. ayet-i kerimesinde ise وَلِكُلِّ Ummetin ecel, Her ümmetin bir sonu, bir eceli vardır. فَاِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسَّأْخِرُنَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Onların eceli geldiği vakit ne bir saat yeri alınır ne de bir saat ileriye. En'am suresinin 94. ayet-i kerimede ise ki bu son okuyacağım ayet-i kerime وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّ Bakınız diyor Cenab-ı Hak siz ilk yaratılışınızda tek tek aynen tek tek yaratılışınızda yaratıldığınız gibi tek olarak yine bize tek olarak geliyorsunuz. Nasıl tek yaratıldıysanız dönüşünüz bize tek olacaktır. Teker teker olacaktır. وَتَرَكْتُمْ ma خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ذُهُورِكُمْ Böylelikle size verdiğimiz şeyleri, nimetleri, imkanları hepsini evinizi, barkınızı, arabanızı, ailenizi, her şeyinizi geride bırakarak, geriye terk ederek gelirsiniz diyor. Evet işte bu ayet kelimelerini vermek istediğim mesaj arkadaşlar bize ölüm gerçeğini anlatıyor ve bundan kaçışın olmadığını ve elimizde ne varsa her şeyin bu dünyada kalacağını Rabbimize tek başına onun huzuruna gideceğimizi bize anlatıyor hadislere gelince konuyla ilgili olarak birçok hadis şerif mevcuttur zikredeceğim rivayet ile birlikte gelecek hadisler de zaten e, bunlarla ilgilidir An Omar ibn al-Khattab radıyallahu anhu قال قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem "أكثروا من ذكر هذه ki Dalk azetmer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. "أكثروا من ذكر هذه الملذات" Ağızların tadını kaçıran şeyi çokça hatırlayınız. Kulla ya hadim dedi ki Allah Resulü bu ağızların tadını kaçıran lezzeti kaçıran şey nedir? Kal el dedi ki ölümdür. İnsanoğlu ölümü hatırladığı zaman artık hiçbir şeye karşı bir hevesi, bir isteği, bir tadı, bir lezzeti olmaz. Evet. Yani bundan maksat ölümü hatırlama ve ölümden sonrasını, olacak olan olayları hatırlama insanın ağız tadını ne yapar? Kaçırır arkadaşlar. Bu rivayeti Tirmizi, Bin Mace, Nesai tahc etmişlerdir ki saybi rivayettir. Ayrıca müşahede olarak her gün duyduğumuz ve gördüğümüz olaylar bize bizim için birer nedir? İbrettir. Evet bu girişten sonra birinci bölümde ölümün mahiyetini ve hakikatını görelim. İmam Kurtubi rahmetullahi aleyh şöyle der. Alimler şöyle derler. Ölüm olayı ne tamamen yok olma ve bitmedir. Ölüm ruhun bedenle olan beraberinin kesilmesi ayrılması ve ve aralarında bir engelin bulunmasıdır. Yani bedenin bulunduğu halinin değişmesidir. Yani ölüm ne tamamen yok olma ve ne de bitme diye bir şey değildir. Ölüm, ruhun bedenle olan beraberliğinin kesilmesi. Yani ruh bedenler ayrılıyor. Ayrılması ve aralarında yani bedenle ruh aralarında bir engelin bulunması ve bedenin bulunduğu halinin değişmesidir. Ne oluyor? Et kemik tamamen e, toprağa dönüşüyor. Yani bir diyardan bir, bir, diğer bir diyara, ahiret dünya aleminden ahiret alemin'e intikal etmesidir ki bu da en büyük nedir? Musibetlerden birisidir. İnsan olduğu için arkadaşlar en büyük musibetlerden bir tanesidir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de فَاَصَابَتْكُمْ musibetul الْمَوْتِ Size ölüm musibeti isabet ettiği zaman. Bakınız burada Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimesinde ölümü bir musibet olarak isimlendirmiştir. Evet. Dolayısıyla ölüm büyük büyük bir musibettir. Hatta e, ilim ehli ayrıca kıyameti iki kısma ayırmıştır. Bir büyük kıyamet bir de küçük kıyamet. Küçük kıyametin insanın ölümü olduğunu söylemişlerdir. Yine ilim adamları şöyle derler. Bu musibeti yani bu, bu musibetten daha büyük ise daha büyük olan ise yani ölüm musibetinden daha büyük olan ise ölümden gafil olmak onu hatırlamaktan yüz çevirerek az düşünmek ve ahiret için ameli terk etmektir. Çünkü bu daha büyük bir musibet. Ölümü kişi hatırlamıyorsa, ölümü düşünmüyorsa, onun için ölüm daha büyük bir musibet olur. Aniden onu yakalar. Gerçekten ölüm kendisi ibret alan için bir ibret, düşünmek isteyen için bir meşguliyettir arkadaşlar. Evet. İmam Kurti bunu kurtubi et tez fi ahvali mevta ve umur kitabın 10. sayfasında bize bu bilgileri vermektedir. Yine ölümün mahiyeti konusunda Hayyan İbn-i Esved bakınız ne söyler yani ölümü nasıl tarif eder? Kale Hayyan İbn-i Esved el-mevtu cisurun yusirü habib habibe ilel Ölüm, seveni sevgiliye ulaştıran bir köprüdür. Kişi Rabbini seviyorsa ona ulaştıran bir köprüdür diyor. Ölecek ki ancak o şekilde Rabbine, sevdiği Rabbine kavuşabilsin. Muhterem kardeşlerim, ölümü hatırlamanın ve ona hazırlanmanın fazileti konusunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden bakınız çok güzel bir hadis-i şerif gelmiştir. An Abdullah ibn Amr أنه قال كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم der ki Abdullah bin Ömer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber oturuyordun. Ensardan birisi geldi. Ensar biliyorsunuz. Mekke'den gelen Müslümanlara yardımcı olan, onları kucaklayan, karşılayan Medinelilere ne diyoruz? Ensar diyoruz. Ensardan birisi gelerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vermiş. Fekale ya Resulallah demiş ki Allah Resulü eyül mu'minine afval afval Müminlerin en hayırlısı, en faziletlisi hangisidir? قَالْ اَحْسَنُهُمْ خُلُقَ Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevabında demiştir ki ahlakı, huyu, seciyyesi en güzel olanıdır. قَالْ فَاَيْيُّ الْمُؤْمِنِينَ ekes." İkinci sorusu, müminlerin hangisi daha kazançlıdır? Yani netice itibarıyla öreceği zaman Müminlerin hangisi ecir ve sihab yönden, mükafat yönden hangisi daha kazançlıdır? Qal ekteruhum el meutu İşlerinden ölümü en fazla hatırlayandır. Waḥsanuhum li ma ba'dahu istiğdada. Ölümden sonraki hayat için en güzel kendini hazırlayandır. Ulaikel <gülüyor> akiyas işte kazançlı olan müminler bunlardır diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet bunu İbn-i sahinde taklit etmiştir muhterem kardeşlerim ölümü hatırlama konusunda insanlar üç kısımdır bunları sırasıyla görelim Allah ve Muhammed Cemal i̇bn Kasimi bu konuda bakınız şöyle der bil ki dünyaya dalmış ve aldatıcı şeylere kendini vermiş dünya şevetlerini seven bir kimse hiç şüphesiz ölümü hatırlamaktan kalbi gafildir yani dünyaya dalmış olan ve dünyada insanı aldatıcı şeylere kendini vermiş olan bir kimse şevetlerini, arzularını seven hiç şüphesiz böyle bir kimse ölümü hatırlamakta nedir? onun kalbi elbette gafil olacaktır ölümü hatırlamaz başkası ona ölümü hatırlatırsa hoşuna gitmez ve bundan nefret eder niye? çünkü dünyadaki istek varuzlarından e, uzaklaşacak onlardan mahrum olacak dolayısıyla kesinlikle ölümü hatırlamak istemez ondan nefret eder işte Allah bu gibi kimseler hakkında şöyle der. قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذ۪ي minhu, مِنْهُ فَاِنَّهُ Ey Resulüm de. O kaçtığımız ölüm var ya, muhakkakisi ulaşacaktır. فِنَّ تُرَدُّونَ اِلَى عَالِمِ ve وَالشَّهَادَ Ondan sonra gayb ve şehadet alemine, ahiret alemine döndürüleceksiniz. Felebbi bir bima kuntum taamelun. Orada size bütün yaptıklarınızdan haberdar edileceksiniz. Sonra Kasimi sözüne şöyle devam eder. İnsanlar ya dünyaya dalan ya da yeni tövbeden veya da bilgi sahibi olan kimselerden ibarettir. Yani insanlar diyor Dünyada üçtülüdür. Ya dünyaya dalmış ya da tövbe etmiş, yeni tövbe etmiş ya da bilgi sahibi. Birinci kısım yani dünyaya dalan kimse ölümü hatırlamaz. Şayet hatırlarsa dünyasına üzülerek hatırlar. Ve onun garantisi altında çalışır. İşte böyle bir kimsenin ölümü hatırlaması Allah'tan daha da onu uzaklaştırır. Niye? Çünkü dünyaya karşı daha fazla hırslı olur. Ölümden nefret eder. Rabbinin likasını istemez. Kendini dünya bağlamıştır. O insan ölümü hatırladığı zaman öleceği korkusuyla Dünyadaki nimetlerden mahrum olacağı korkusuyla ne yapar? Dünya daha fazla dala, daha fazla ırslı olur ve Allah'tan daha da uzaklaşır. İkinci olan kısım, tövbe eden kimsedir ki, kalbinde korku ve haşyet, Allah korkusu, haşyetin yeşenmesi, ölümü çokça hatırlar, Kalbi kalbinde olan Allah korkusu yüzünden, Ölümü çokça hatırlar. Böylelikle tövbenin tamamını gerçekleştirir. Daha fazla samice tövbe eder. Nasıl Nasuh bir töbeyle tövbe eder. Üçüncü kimse ise bilgi sahibi olan kimseye gelince o ölümü daima hatırlar. Çünkü öleceği gün, öleceği an sevdiği Rabbisine kavuşacağı gündür. Kavuşacağı andır. Dolayısıyla seven kimse sevdiği sevgi sevdiğiyle bulaşacağı anı ve o vakti kesinlikle unutmaz. Bir insan ki düşünün birisini seviyor ve ona bir randevu vermiştir. Birkaç gün sonra sevdiği kimseyle falan yerde falan saatte buluşacaktır. Hiç o insan o vakti ve o buluşacağı yeri unutur mu? Unutmaz. İşte Marifetullah sahibi olan bir kimse, bilgi sahibi, Allah'tan korkan, Rabbini sevilen bir kimse, kesinlikle her zaman müteakkizdir, uyanıktır ve ölümü her zaman hatırlar. Çünkü biliyor ki ölüm onu sevdiği Rabbisine kavuşacaktır. Dolayısıyla o günü hiçbir zaman unutmaz. Evet. Bu bilgileri bize Möretül Muminin kitabının 472. sayfasında bu bilgileri vermektedir. Peki ölümü hatırlamak bize ne gibi faydalar sağlar? Pakırız İmam Kurt'u bu konuda şu bilgileri verir, şunları söyler. Bil ki ölümü hatırlamak bu fani dünyadan sıkılma ve her vahza baki olan ahiret diyarına yönelmeyi doğurur. Bir kimse ölümü hatırlarsa bu fani dünyadan <gülüyor> e, sıkılma ve her lakıza baki olan ahiret dünyasına yönelmeyi doğurur. Sıkılır artık bu dünyadan ve ahireti ister. Sonra insanoğlu her iki halinden hali, e, halin birinden kesinlikle ayrılmaz. İnsanoğlu ya darlıktadır ya bollukta. Ya nimet veyahut da musibet. Ya nimet, ya musibet, ya darlık, ya bolluk. Evet. Her iki halden illa birisinden ayrılmaz. Her iki halden birisinde bulunur. Eğer darlık ve musibet halinde ise ölümü hatırlamasıyla bulunduğu bu halin bir kısmı kendisinden gider. Bu sıkıntı kendisinden gider. Niye? Çünkü öleceğini bilir. Bu sıkıntının bir kısmı böyle kendisinden gider. Ve... Bu devam etmez. Bu sıkıntı devam etmez. Çünkü bilir ki ölüm bunlardan daha zordur. Yani bu sıkıntıdan, bunun bu zordan daha bir zor, zor olanı var. Şayet nimet ve bolluk halinde ise mümin, ölümü hatırlamasıyla sahip olduğu nimete aldanması ve ondan rahatlanması önlenmiş olur. Yani o nimetlerde sükunet bulması, onları arzu etmesinden, Azetmesin önlenmiş olur. Evet, yani her iki halde ölümü hatırlamak keldir arkadaşlar. Hem darda kalan için, hem bollukta olan için, hem musibette hem de nimet içerisinde olan için ölümü hatırlamak her zaman kişiye fayda verir. Evet, Tezkire kitabın altın sayfasında bize o bilgiyi verir. Muhterem kardeşlerim, ölümü hatırlama konusunda bakınız Selevis sairen tutumu neydi? Ve neler söylemişler bu konuda? İbn İshak el Khumayiz bize e, ilim adamlarından olan Sayyadın olan Yezdûr karşı bakınız ölüm konusunda neler söylüyor? Yakûlînesi kendisine şöyle seslenirmiş: "Vay hakî ya Yezid!" Men zâ yusalli anke be'del mev't. Ey Yezid! Sen öldükten sonra seni yerine kim namaz kılacak? Sana yazık ey Yezid! Men zâ yusalli anke be'del mev't. Sen öldükten sonra seni yerine kim oruç tutacak? Men zâ yerdâ anke rabbuke'l mev't. Sen öldükten sonra Rabbin seni yerine kimden razı olacak? Sınna yakul! Sonra der ki Ey, ey insanlar! Ala tabkun, Ağlamıyor musunuz? Vatanupun, al anfasikom, bana hayatın, min almouti talibu. Ve nefis nefis teniz acımıyor musunuz? Ölüm sizen sizin hayatınıza taliptir. Yani ölüm sizden hayatınız istiyor. Ölüm sizin hayatınızı almak istiyor. Wal <gülüyor> kabru halbuki kabir onun evi olacak. Waturabu <gülüyor> firashu. Toprak onun yatağı ve duğd enisu oradaki haşarat onun dostu olacak yamuzunun gidecek olan gidecek olan şeyler olacak ohu mağara yan tazirül o bu halde bulunurken kabrinde kıyamet gününü beklediği bir halde keyfiyekun halu halinice olur sınlayıp ki Hatta ve ondan sonra ağlamaya başlar ve böylelikle bayılırdı. Yani bu e, kimse Yezur Kaşi denilen bu salih zat ölüme bakış tarzı böyleydi. Böyle kendine bu şekilde seslenirmiş. Bunu Ebu Hilyesinde hiliyesinde cildü sayfa elde nakletmektedir. Temimi der ki şeyani kata anni leveti dünya iki şey vardır ki benden dünya lezzetini almıştır. İki şey, dünya olan lezzeti, dünya olan arzumu kesmiştir diyor. Birincisi, zikr-l-mağut, ölümü hatırlama. Ölümü hatırladıkça, dünya olan istek ve arzum kesilir. Ve zikr beyne yede beyne yedeyillahi teala. İkincisi, kıyamet gününde, Allah'ın huzurunda olacağım gün. Bakınız iki şey, diyor ki beni, Dünya olan bağımı, arzumu, isteni ve tadımı kaçırır diyor. Keser. Birincisi ölüm. Ölümü hatırlamak. İkincisi kıyamet gününde Allah'ın huzurunda olacağım an. Önünde olacağım an. İmam Kurtubi der ki Can ı Alman İbn-i Abdülaziz radıyallahu anh Yecmul ulema feyete zâkernel mevt vel kıyamete vel ahire Ömer bin Abdülaziz biliyorsunuz Müslümanların 5. halifesi sayılan Ömer bin Abdülaziz Aziz Ömer'in torunlarından neslinden olan Ömer İbni Abdülaziz der ki e, ne yaparmış alimleri toplar ve onlarla beraber ölümü, kıyameti ve ahiret gününü müzakere edermiş. Onlarla beraber bu konuları görüşür. feyebkûne <gülüyor> hatta cana baina edihim cenaze müzakereden sonra öyle ağlamaya başlanmış ki sanki onların önünde bir cenaze vardı sanki onların önünde bir cenaze bulunuyordu evet kurtubi bu bilgileri tezkire kitabının o elin, o elin sayfasını naklediyor ebun reyhim hilyesinde de cilt 5 sayfa 253'te bu bilgileri bize vermektedir Ebunu Aymel İssahani der ki kâne süfyan-ı fevri izâ zükürel mevtu la yunfe'u yentefe'u bi-eyyâmen Süfyan-ı yanında diyor ölüm anıldığı zaman günlerce diyor kendisine hiçbir şey istifade edilemez. O kadar üzülür ki o kadar yani ee, zor duruma girer ki kendisine bir şey sorulduğu zaman feyn suylu an şeyin kâle la edri, la edri la edri Bilmiyorum. Bilmiyorum diye cevap verirdi. O kadar ölümden etkilenirdi. Evet. Aynı eserler bu bilgiyi veriyor. Kâret Dekkâk. Dekkâk der ki Men eksara min zikril mevti ukrime bir serazeti eşya. Kim çokça ölümü anarsa kendisine üç şey verilir. Bak ne güzel. Kim diyor ölümü çok hatırlarsa kendisine üç şey verilir. Birincisi Teacilü tevbe. Tövbe de acele eder çünkü ölümü hatırlayan bir insan öleceğini bildiğinden her sabah çekileceğini bildiğinden dolayı ne yapar? Tövbe konusunda acele eder, ihmal etmez. İkincisi vakanaatul kalp ve kalp karatkarlı verilir, karat eder dünya malına, eldekilere karat eder daha fazlasını istemez niye? Çünkü ölümü e, hatırlar, hatırlayınca artık dünya karşı isteği kalmaz ve sahip olduğu şeylere kanatkarlık gösterir. Üçüncüsü ve neşâtu ibade, ibadette canlı olur. Ölümü hatırladıkça daha fazla ölüme yani ahirete daha fazla hazırlık yapayım diye ibadette kendisine canlılık verilir. Yani canlılık kazanır. Demek ki ölümü çok hatırlayan kimseye Üç tane hasret verilir. Tövbe de acil eder, kanatkar olur ve ibadette canlı olur. وَمَنْ نَسْيَ الْمَوْتَ عُوقِبَ بِثَلَاتَ eşya <اشياء> Kim ölümü unutursa, ölümü hatırlamazsa, üç şeyle cezalandırılır. Sübhanallah. Birincisi, تَسْيِفُ tövbe. Tövbeyi önemsemez. Yani ölüm unutmuş, hatırlamıyor, dünya hayatına dalmış. Eh, eh, işte daha zaman çok var, yaşamaya vakit var, hayat güzel, daha zamanın var deyip tövbeyi unutur, tövbeyi ihmal eder. <gülüyor> tövbe etmez. Ve torkur rivâ bil kefâf. Bil Kendisinde olan, kendisine verilenle yeteneceği şeyden ee, razı olmaz riza göstermez daha fazla kazanmak ister niye? Ölümü hatırlanıyor kendini dünya bağlamış kararskâr değildir üçüncüsü ise ve tekâsulü fil ibade, ibadette tembeldir dünya çok davdından dolayı ibadet hakkına gelmez aklına geldiği zaman tembel tembel hareket eder Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle ''Ve izâ kâmû ile salâti kâmû kusâla'' Bakınız münafıkları anlatıyor. Onlar diyor, namaza kalktı zaman tembel tembel kalkarlar. Münafıklar. Niye? Dünya çok da alıyor. Dünya karşı canlı, süslü, güzel her şey. Arzular, istekleri çok, emelleri e, uzun. Hepsine kavuşmak istiyor. Ölmeden önce her şeyin tadına varayım diyor. Güzel hayat süreyim diyor. Müneffe bir hayat... Süreyim ama ibadete gelince tembelleşiyor. İbadete vakit bile kalmıyor zaten. Namazları zor kılıyor. Evet. Ölümü ve ahireti hatırlatan amel nedir? Bakınız bu çok önemli bir konu. Ölümü ve ahireti hatırlatan güzel bir amel var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize tavsiye ediyor. Eğer bu bunu yaparsak inşallahü teala biz de ölümü çokça hatırlayacağız. An Ebi Hurayra radıyallahu anhu قال Zara'n Nabi sallallahu aleyhi ve sellem kabr ummihi febka ve ebka Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem annesini ziyarette bulundu. Annesinin kabine gitti. Ağladı ve etrafındaki ashabı da arkadaşlarında ağlattı. Fekal istazentu Rabbi an estagfir laha felem Annem için Rabbimden mağfiret talep ettim. Onu bağışlamasını talep ettim. Bana izin vermedi. Çünkü annesi biliyorsunuz müslüman olarak ölmedi. Ve istazentu fe en azura kabrini yani alemin kabrini ziyaret etmeyi izin istedim. Buna izin verdi. Fezul kubura fe inneha tüzekkirul Öyleyse kabirleri ziyaret ediniz. mezarları ziyaret ediniz. Size ölümü hatırlatır. Evet. Müslim rivayeti. Demek ki arkadaşlar ölümü ve ahireti hatırlatan Dünyayı bize unuturacak. Ama neymiş? Kabirleri ziyaret etmekmiş. Her münasebette, sadece cenaze olaylarında değil, fırsat buldukça Müslümanların e, kabirlerinden gerçek bu memlekette öyle bir bu şey bulmak da imkansız gibi ayrılan yerler var ama hem uzak. Hem de e, belirgin bir şekilde değil. Ama memleketimizde birçok yerlerde böyle e, mezarların bulunduğu, bölündüğü yerler var. Ve oradan geçildiği zaman, ziyaret edildiği zaman hem ölüm ve ahiret hatırlanmış olur. Ve hem de orayı ziyaret eden e, kimsenin duasından oradaki yatan kişiler istifade etmiş olurlar o kimsenin duasından evet peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakınız cumartesi günleri cumartesi günleri ne yapardı Uhu şehitlerini ziyaret ederdi ve ondan sonra e, Kuba camisine giderdi Orada arada iki rekat namaz kılardı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ama Şimdi maalesef Bu kabirleri ziyaret etme Oradakilerin Müslüman yapacağı duadan istifade etme olayı Bugün neredeyse Kalkmış durumda Ölüm olayları Maalesef artık bize ibret olmuyor Ziyaret etmiyoruz Daha doğrusu Vakit bulamıyoruz veyahut yaşadığımız memleket buna müsait bir memleket değil İkinci bölümde ölümle ilgili bazı e, teferruatlı bilgiler var onunla ilgili şeyler onlara aktarmak e, istiyorum mal ve cana isabet eden bir musibet yüzünden ölümü temenni etmenin ve bu konuda e, dua etmenin yasaklığı konusunda rivayet gelmiş ya bir insan başına bir bela, musibet gelmiş. Bu insanın kalkıp ölümü temenni etmesi, Ya Rabbi canımı al veyahut bu konuda dua etmesi e, yasaklanmış. Bu konuda Enes'in Malik'ten rivayet var. mı görelim. An Enes'in kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La etemennâ ehadukumul mevte lidurrin nezere bihî Zeyin kana labu dden tenyen felyekul Allahum ahyini ma kanet el hayatu hayran li ve tuwfini ve tuwfini iza kanet el Buhari Müslim rivayeti bakınız peygamberimiz sallallahu aleyhi ve ne der içinizden hiçbiriniz başına gelen bir musibet bir zarardan zarar yüzünden ölümü temenni etmesin eğer illaki temenni edecekse şöyle dua etsin. Allah'ım eğer hayat yaşamak benim için hayırlıysa beni yaşat. Bana hayat ver. Eğer ölüm benim için hayırlıysa öyleyse beni öldür. Beni al. Diye dua etsin diyor Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem. Ne güzel dua. Yani halini Cenab-ı Hakk'a bırakıyor. Eğer Ölüm onun hakkında hayırlısa ölüm, yaşam onun hakkında hayırlısa yaşam. Vermesini diliyor. Evet, ancak bu hadise mukabil, dinin gitme korkusuyla, yani fitne zamanlarında, fitnenin bol olduğu, işte kıyametin yaklaştığı dönemde, fitne korkusuyla dinin elden gidiyor. Ölümü temel etmenin ve dua yapmanın cevazlığı, konusunda burada iki olay var. Birincisi Yusuf Aleyhisselam ile ilgili. Bakınız Yusuf Aleyhisselam demiştir ki Yusuf suresinde Tevffenî muslimen ve elhiqni bis salihin. Allah'ım beni Müslüman olarak öldür ve salihler güruhuna ilhak eyle. Meryem Aleyhisselam da onunla ilgili Kur'an-ı Kerim'de şu ayet kerime var. Ya lêteni mittu qabl hada ve Evet İsa'ya selamı doğacağı zaman çektiği eziyetten dolayı tabi bir iftiraya uğramış ve köyünden uzaklaşmış. Doğum vakti gelmiş. Acılar içerisinde bir yerde kıvranıyor ve doğum sancıları başlamış. O haldeyken şu sözleri söylüyor. Ya leyteni mittu hada mittu kabla hada ve kuntu nasiyen mensiya ah keşke bunlar önce ölmüş olsaydım ve unutulanlar arasında olsaydım. Evet, Merem suresi de geliyor bu ayetkerime. Bu iki olay var. Bir de Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den şöyle bir rivayet var. An Abi Hurere enne Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem la takumu's saatu. "Kâl la takumu's saatu hatta" يَمُرُ رَجُلُ بِقَبْرُ رَجُلِ فَيَقُولُ ya لَيْتَن۪ي مَكَانَةً İmam Malik'in muhatasında bu geliyor. Der ki Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bir adam birisinin kabirinin yanından geçip ah keşke seni yerinde olsaydım demedi müddetçe o gün gelmedi kıyamet kopmaz. Demek bu olaylar olacak arkadaşlar. Şimdi bu iki olay yani Yusuf Aleyhisselam ile Meryem Aleyhisselam'ın olayı yukarıdaki peygamberimizin hadisi hani kimse kişi malına ve canına gelen bir musibetten dolayı ölümü temenni etmesin hadisiyle arasında bir e, bir tearruz bir çelişki var gibi görünüyor ama bunun bir aslında bir tearruz bir çelişki yok bunun açıklaması şöyledir arkadaşlar iyi dinleyelim Yusuf Aleyhisselam ile ilgili olarak Bakınız e, müfessir katade şöyle der. Hiçbir kimse Veneden Ebi Yusuf Aleyhisselam hariç ölümü temenisinde bulmamıştır. Onun temel etmesi şöyledir. Bütün milletler üzerinde ikmal olunca artık e, Mısır'a yerleşmiş. Annesini, babasını da ailesini e, oraya intikal ettirmiş. Filistin'de yaşıyordu ailesi. Mısır'a tamamen yerleşmiş ve artık Cenab-ı Hakk'ın istediği mevkiye ulaşmış olan Yusuf Aleyhisselam bir ikmal olunca ve ailesini de toplayınca Rabbine kavuşma kavuşma ihtiyacını duydu ve bu şekilde dua etti. Bu birinci açıklama. Dendik Yusuf Aleyhisselam aslında ölümü temenni etmedi ancak İslam üzere ölmeyi temenni etmiştir bakınız bu tefsir daha doğru Ayeti de geçiyor teoffreni muslimen ve higni bis salihin beni müslüman olarak öldür ve salihlerle beraber kıl ayetten de kastedilen mana şudur ecelin geldiği zaman beni müslüman olarak öldür anlamındadır Ayet dolayısıyla böyle bir teharuz çelişki söz konusu değil bu ayetin tefsirinde tercih edilen görüş budur Meryem Aleyhisselam'a gelince ölümü iki sebeple tercih etmiştir. Yani ölümü kendi nefsi için değil. Bakın ne diyor. Hakkında ve dininde kötü zan yapılır. Ve fitne olur. Yani o çocuğu doğurursa zan yapılır. Fitne olur. Korkusuyla. İkincisi onun sebebiyle kavmini yaptığı iftira ve yalanı zilayı ona nispet etmeleri için böyle bir de bulunmuştur. Çünkü bu durumda o kavminin helak edilmesi anlamına gelirdi. Dolayısıyla bu sebeple Meryem aleyhisselam ölümü temenni etmiştir. Hadise gelince hani işte bir adam ölmüş bir kimsenin kabri yanından geçip ah keşke senin yerinde olsaydım demediğimde Çık, kıyamet kopmaz hadisine gelince ki burada ölümü temenni etme vardır insanların dinleri fesada uğrayıp ve din zayıflayınca onun gitmesi korkusu yüzünden ölümü temenni edileceği haber vermiştir. Böyle bir zamanda demek ki insanlar ölümü temenni edecektir. O fitne olayları huzur edince. Bu bu manayı teyit eden Allah Resulü'nün şöyle bir sözü vardır Allahümme inni es'eluke fi'ylel hayrat yani bu yukarıda peygamberimiz bir haber vermiştir yani bu böyle bir olay olacaktır diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yoksa e, insan böyle bir şey temel etsin anlamında değil peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakınız onun şu sözü vardır Allah'ın şu duası var Allahümme inni es'eluke fi'ylel hayrat ve terkel munkarat. Allah'ım senden Hayır işlemeyi, hayırlar işlemeyi ve linkar olan şeyleri, haramları terk etmeyi istiyorum. Ve hubbel mesakin ve miskinleri, yoksulları sevmeyi istiyorum. İza aradte fitne si fitneten. İnsanlar içerisinde fitneyi arz ediyorsan, fitneyi vereceksen. Fakbini ileyke gayre meftun. Bu fitneye dalmadan beni benim ruhumu kabzet. Yani demek ki insan böyle bir durumda böyle bir dua yapabilir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yapmış olduğu bu duayı. Tabi ne zaman bu? Yani insanların dinleri fesada uğrayıp din zayıflayınca tamamen her tarafı fitne kaplayınca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir dua yapmaya cevaz vermiş ki kendisi de böyle bir duada bulunmuştur. Evet. Şimdi Ölüm olayın en güzel nedir biliyor musun muhterem kardeşlerim? Müslümanın öleceği zaman ki ölüm muhakkak bir gerçektir. Bundan kimse kaçamaz. Önemli olan kişinin ölürken hüsnül hatime güzel bir ölümle ölmesidir. Geride birçok hayırlar kendisini anlayacak birçok güzel şeyler bırakmasıdır. Güzel bir ölüm ve güzel bir sonuç. Bu konuda Cenab-ı Hak bakınız Kur'an-ı Kerim'de Alimler suresinde ne buyurur? Kahire Teala: Ya ve la temutunna illa muslimun. Ey iman edenler, Allah'tan hakkıyla korkun. Nasıl korkmak gerekiyorsa öylece korkun ve ancak müslüman olarak ölmeye bakın. Müslüman olarak ölmek ancak müslüman yaşamakla mümkündür. Müslümanca yaşarsak Allah'ın dinle sahip çıkarsak dinimizde samimli olursak o zaman Müslüman olarak ölürüz. Yoksa Müslüman olarak ölmeyi temenni etmek yeterli değildir. Çünkü ölümün bizi ne zaman yakalay yakalayacağı belli değil. Bu çok önemli bir olay. Kişinin meşguliyeti ahiret ise ibadet ise Rabbini razı etmek ise elbette ona inşallah hayırlı bölüm nasip olacaktır. Ama eğer kişinin niyeti sadece dünya ehlinden olmak, onları elde etmek ve bu dünyanın bütün zevklerini tatmak ve dünya ehlinden olmaksa kişinin niyeti tabii ki onu yakaladığı zaman herhalde hayırda yakalayamayacaktır. Çünkü uğraştığı şey başkadır. Dolayısıyla bu konuya çok dikkat edelim ve hayatımızı değerlendirelim. İslam hesabına, Allah hesabına değerlendirelim arkadaşlar. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demiştir ki son sözü kelime i tevhid olan kimsenin he, cennete gidecektir. Bunu bildirmiş bakınız. An-Muad ibn-i Cebelin kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Benken akhirü kelamih la ilahe illallah دخل الجنه kimin son sözü yani ölürken son söyleceği söz la ilahe illallah ise o kişi cennete girer. Yani iman ile inşallah gider. E bu Davud Ahmet Hakim Müstedek'inde bu rivayeti sayı olarak nakletmiştir. Yani insan ölüm olaylarını gördüğü zaman, müşahadettiği zaman nelerle müşahede neleri görüyor arkadaşlar bazı böyle eserlerde ölüm olaylarını okudum ee, birisi işte maghribte muavinlik yapıyormuş ve durmadan götürdüğü şehri devamlı diyormuş işte Rabat'a götürüyormuş insanlar Rabat Rabat Rabat diyormuş hani bizim eee Türkiye'de mesela şimdi genelde İstanbul'da önceden kapı vardı. Şimdi pek topkapı yok. Başka yer nakledildi. O arada böyle bağırdı arabalar. İşte Sirkeci, Sirkeci e işte Mecdiye köyü bilmememiz durmadan bağırıyor. Bağırı şeyleri veyahut mantıkaları sayıyor sayıyor sayıyor muavinler. Yani dili sadece ona alışmış. İşte bu rabat rabat diyen bu insan ölüm vakti gelir. Etrafında ailesi toplanır. Ve ona durmadan Tekin ederler. La ilahe illallah söyle be insan ölüyorsun. O yok durmadan rabat rabat rabat diye ölüp gitmiş. Ondan sonra başka bir olay birisi zengin malı mülkü çok ölüm döşeğinde ona la ilahe illallah tekin ediliyor ama kendisi işte falan yerde malın var, fişman yerde var mı var, şunu şuna yatırın, bunu şöyle yapın, şuradan bunalıp bunu emayeti buraya götürün, devamlı bu şekilde malını sayıklıyor. Yani insan işte arkadaşlar ya yani neyle uğraşırsa onun ölümü onunla olur. Bakınız bu çok güzel bir söz. Kişi dünyada neyle uğraşırsa onun ölümü onunla olur, uğraştığı şeyle olur. Eğer siz Allah'ı zikretmekle Allah yolunda olmakla uğraşırsanız elbette ki ölümünüz o yolda olacaktır. Ama işiniz gücünüz dünya ise davalere vere insanları aldatmak dünyadan güzel şeyler elde etmek ve sadece dünyayı düşünmek onunla uğraşmaksa onunla uğraşanın ölece, yani ölümü de o yolda olur. Çok önemli bir e, olay. Bunu denedirmek gerekiyor ona göre hareket etmek gerekiyor. Bu konu iyi düşünmemiz gerekir. İşte böyle bir ölümün gerçekleşmesi için kişinin hayatının en fazla ne ile meşgul olduğuna bağlıdır. Yani ölerek la ölürken la ilahe illallah kelimesini söylemesi basit bir olay değil. Herkese nasip olmaz. Ne ile meşgul olduğuna bağlıdır. Davet, hayır, zikir, Kur'an tilaveti ve ibadetle uğraşanın ölümüyle sadece dünya mal, para, masiyet ve haramla uğraşan ölümü elbette aynı olmayacaktır arkadaşlar. Bunu iyi bilesiniz, iyi bilelim. Cenab-ı Hak cümlemize hayırlı bir hayat ve sonra da güzel bir ölüm Hüsnü Hatim'e nasip etsin. Cenab-ı Hak kendinize aslında muvaffak ammeneşli beyi bizleri muvaffak kılsın. اَقُولُ قَوْلِ ve وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهِ وَاَلَكُمْ وَاَلِ السَّيَبُوا مِنَ مِنْ كُلِذَا مِنْ Ya pek şey yani ilmi bir ders değil. Bu dersten maksat An yani insan bir beşer her zaman ölümü hatırlayamaz, ahireti hatırlayamaz. Bir nevi hem kendim size ölümü ve ahireti hatırlamak için bir nasihat babından, bir kardeş nasihatı babından böyle bir ders yapmayı uygun gördüm. Pek ilmi bir şey yok ama hepimizin istifade edeceği şeyler var ölüm konusunda. Öğreneceği, alacağı bir muhakkak bir hisse binası vardır. Çünkü hepimizin dünya meşgalesi, uğraştığı şeyler, ölümü hatırlamaktan, işte aile meşguliyeti, iş meşguliyeti, dünya meşguliyeti, Ölümü hatırlamaktan, ahireti hatırlamaktan ne yapıyor? Bizi her zaman uzaklaştırıyor. Tabiri caizse, dünya bizim e, hanımlar kızacak ama ikinci ailemiz olmuş. Dünya bizim ikinci karımız olmuş diyeceğim. Çünkü bize ayrılmıyor. Dünya diyor ki boşal, hayır senden boşanmam diyor. Sen beni istesen de ben seni boşamam. Çok zor. Yani çünkü e, insanoğlunun emelleri, arzuları, istekleri çok. Hayat kısa, hayat dar. Zaman arkadaşlar su gibi akıp gidiyor. Bakınız e, şurada iki üç ay kaldı. E, izin yaklaştı. Daha geçenlerde e, işte yani memleketlerimizi gidip gördük. Hemen sene geçi verdi, Aylar arka arkaya e, süzülüp gidiyor Şurada 2-3 ay kaldı kaldı. Gene izin vakti geldi Bir hafta diğer haftayı takip ediyor Günler böyle hızlıca geçiyor Ki bu kıyamet alametlerinden Bir alamettir. Yani vakit böyle vakitler dürülüyor Ve hayat bu şekilde Hızlıca e, geçiyor Yaşlanıyoruz Yaşlandığımızı gençler büyünce anlıyoruz Ya bugün Ya geçen de bu Küçük bir çocuktu bak maşallah ne kadar büyümüş Onlara bakınca kendimizin yaşlandığını anlıyoruz. Büyükler ne yapıyor, küçükler ne yapıyor, büyü evleniyor. Çocuk sahibi oluyor, büyünenler e, artık torunlara kavuşuyor. Ve dünya hayatı böyle gidiyor. Sanki bir rüya, sanki bir rüya arkadaşlar. Sorsanız yaşadığımız bu e, 60 senelik, 70 senelik ömürde neler yaptık? İnanın hiçbir şey yok. Bir ceviz kabını dolduracak kadar bir şey bulamazsınız. Boş. Boş bir hayat. Öyleyse bu hayatı Cenab-ı Hakk'ın arzu ettiği bir hayat haline meşru bir hayat haline getirmemiz için öldükten sonra insanların bizleri hayırla yad edeceği ve güzellikle anacağı bıraka, bırakacağımız güzel e, eserler sadakayı cariye dediğimiz herkesin istifa edeceği şeyler ya faydalı bilgi ya sadakayı cariye veyahut da e, arkadan bizleri için dua edeceği dua eden evlatlar nesiller bırakalım çünkü insan oldu, insan oldu öldüğü, zaman, öldüğü zaman biliyorsunuz ameli kesilir ama üç şey kesilmez eğer ölüme İbn Adem'in katamulü 3 değil mi? 3 şey kesilmez. Nedir bunlar? Bunlar ilmun yüntefa bihi, faydalı ilim. Sadakatın cariye, cereheden, devamlı hayrı tükenmeyen insanlar istifade ettikçe ona devamlı hayrı yazılan, sevabından istifade eden evladun salihin yed'u lehu ve arkasından dua edeceği sahibi evlat, bunların eclis kesilmez. Bunları bırakmaya çalışalım arkadaşlar. Bunları bırakmazsak geriye e, yani bizim için her şey bitmiş demektir. Kur'an-ı Kerim ifadesiyle وَاَلَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى İnsana yapmış olduğu sayından say ve gayret mesaisinden başka bir şey yoktur. Ne yaptıysa onunla gidecek. Ve giderken de tek başına gidiyoruz. Ayette de geldiği gibi herkes bütün sevdiklerin bütün seni ar isteyenler, arz edenler kabre kadar seninle gelecek. İstediğin kimseyi sev ama ondan, ondan ayrılacaksın. Ha? İstediğin kadar yaşa bir gün öleceksin. Kurtuluş yok. Ve kabre konulduğu zaman Herkes çekilip gidiyor. Orada yapayalnız kalıyorsun. Malın, mülkün, araban, evlatların, ailen, yaptırdığın, yıllarca uğraştığın evin, her şey geride kalıyor. Sadece bir beyaz kefen. Toprağa giriyorsun. Orada artık dost yok. Vefakar bir kimse yok. Yardım alacağın kimse yok. Dediği gibi işte yezdur karşını. Orada senin dostun ve tehnüs ettiğin kimseler oradaki haşerat kurtlar başka bir şey yok Ya ve hesap günü başlıyor ahiret alemi başlıyor ve nelerle karşılaşacaksın? artık o hayatın ikinci aşaması dünya hayatı bakınız insanın üç tane aşaması vardır arkadaşlar yani birinci dünya hayatı ikincisi kabir hayatı üçüncüsü Kıyametten sonra ki hayat yani ahiret hayatı. İşte o e, hayat nasıl geçecek, neler olacak? Bunlar biz düşündürmesi gerekir. Eğer biz insansak, eğer e, biz zararın nerede, karın nerede olduğunu biliyorsak muhakkakı düşünmek zorundayız. Cenabı insan olarak yaratmış. Bundan hesabı nasıl olacak? Nelere varacağız? Ve soracak olan sorulara cevap verebileceğiz mi? Bunlar çok önemli. Düşünmek zorundayız arkadaşlar. Evet. Ee, arkadaşın sorusu vardı. Buyurun. Hocam şimdi soracaklarım. Biz şimdi güleceğiz. Allah'ın izniyle inşallah. Gidebilir miyiz cennete gideceğimizi? Cehenneme gideceğimizi? Evet. Şimdi. Tabi şu an. E, hiç kimse kendi hesabına konuşamaz. Yani Cenab-ı Hak diyor Kur'an-ı Kerim'de فَلَا تُزَّكُوا اَنْفُسَّكُمْ هُوَ اَعْلٌ بِمَنْ اتَّقَى Hiç kimse kendi nefsini temize çıkarmasın demezsin işte ben kalbim temiz, ben cennetlikim demezsin. İçinizden hem takva sahibi olan bilir diyor Cenab-ı Hak. O bilir. Bunu diyemez. Ama biz şunu diyoruz. Diyoruz ki Cenab-ı Hak'ın Kur'an-ı Kerim'de bize vermiş olduğu haberlere göre iman eden Salimen işleyen kimseler Allah'ın izniyle cennete gidecektir. Ama iman etmeyen, küfür yolunu seçen kimse cehenneme gidecektir. Allah böyle diyor. Biz bunu söylemiyoruz. Bunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Ama tabi müminler kısım kısımdır. İman ehli kısım kısımdır. İman az olan var, imanı çok olan var, imanı normal olan var. Yani günah olan var, değil mi? E bunlar kimisinin günahına bak affedecektir. Aff onun elinde istediğini affeder. İstediğinde adaleti azab eder. Affedilenler direkt girer. İman elinden olup da e, affedilmeyen muhakkak ki onun cezasını görecek. Çünkü günahı ancak ateş temizler. Azabını görecek. Azabı tattıktan sonra, hesap görüldükten sonra cennete gider. O yüzden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakınız Azri Tac demiştir ki Ya Ayşe kimin hesabı görülürse yani kimin hesabı konusunda e, bir şey olursa men nuqişe hesabu ozib tartışma olursa yani o e, yani günahları olursa ve bunun hesabı görürse ozib azap görür diyor. Ama hesabı tartışılmayan affedilmeyen bir affedilen bir insan, bağışlanan bir insan cenaba konu direkt cehenneme, cennete koyar inşallah o teala. Evet. Ahiretle ilgili çok şeyler var ama tabi bu eee dersler istiyor. Yani ahiret alemiyle ilgili dersler. Ondan sonra ki Abdurrahman e, hocanız kıyamet alametiyle ilgili dersler yapıyor. Bakın ondan sonra işte ölüm, ölümden sonra kabri alemi nasıl? akrabın alemin nasıl, ahiret nasıl. Bunlarla ilgili çok önemli şeyler var. Yani alacağımız dersler var, ibretler var. Bunları okuyalım. Bunlarla ilgili eserler var. Bu kitapları üzerine duralım, okuyalım bunları. İstifade edelim ve ibret alalım. Allah size razı olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.